1253 numaralı konu Hazreti Peygamber'in kâmet getirildikten sonra imamın hakim ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi. Evet, birçok kere kâmet getirildikten sonra herhangi bir kişi gelip Hazreti Peygamber ile kıble arasına girer ve bir ihtiyacı için Hazreti Peygamber ile konuşurdu. Hazreti Peygamber de uzun zaman ayakta onu dinlerdi. Öyle ki bazan cemaat ayakta uyuklardı.